Hmm. fiilinden فهو mesnun ee, o mesnun bu fiilin kabla da senne yesinnu veyahutta senne yesinnu mesela iki kalıp var ya yani, nasara yansuru daraba yadribu gibi medde yamuddu gibi mesela senne yesinnu veyahutta senne yesinnu sennen فهو mesnun yani bu da ismi mef'ulu tamam mı? evet ve senne el emra beyinehu. Ve sennel amra bir şey sin etmek, yani bu fiil bir şey ne demek manası beyinehu, onu açıklamak demek. Onu açıklamak. Ve sünnet, sünnet, hayat, hayattır. Ve sünnet, sünnet, tarikatı ve siiratı. Normalde tarikat yoldur, siirat da ne de siirat kişinin takip etmiş olduğu hayatı boyunca işlerdir. Öyle değil mi? Ondan dolayı siira peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşantısına ne demişler? Sira Demişler, evet. İster övülen bir yol, övülen takip edilen bir hayat olsun, isterse de yerilen olsun. Yani biz şu anda lugat manasını şey yapıyoruz. Sünnet nedir lugatta? Sünnet yoldur. Yani takip edilen, kendisine yürülen, takip edilen yoldur. İster bu, dediğimiz gibi güzel bir yol olsun, ister kötü bir yol olsun, buna ne denir Buna sünnet denilir, evet o ondan eee kavl-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüdür. La tattabi'unne senen men kana قبلukum. La tattabi'unne muaka kitabi olacaksınız. Buradaki nun ne için? Tevkid için öyle değil mi? La tattabi'unne muaka kitabi olacaksınız. Neye? Senene, sünnetlerine. Kimin? Men kana sizden önce yaşayanların sünnetlerine tabi olacaksınız. Şibran şibran karış karış وَذِرَعًا بِذِرَعًا Zira ne? Zira şu kadar olan ölçü birimine zira denir, öyle değil mi? Yani şöyle karış karış onların peşinden ne yapacaksınız? Tabi olacaksınız. Burada kast edilen ne? Kötü sünnetlerine. Öyle değil mi? Çünkü bizden önceklerinden kastı Yahudi ve Hıristiyanlar hadisin tamamında. Demek ki iyi olsun, kötü olsun takip edilen bir yola ne denilir? Sünnet denilebilir. Yani sizden öncekilerinin yaptıklarına, onların yoluna tabi olacaksınız, evet. E yani? harika <türk> tohum dünya dünyada ve ahiretteki yollarına onların Hı. yollarına <gülüyor> sallallahu aleyhi ve kavuflu sallallah variy ve sallam ve sallamın sözü men sen nefil İslam'ın sünneten hasenetten kim İslam'da güzel bir yol e, güzel bir çığır güzel bir yol açarsa falahu <gülüyor> ejruha onun ecri onadır ve ejru men amile biha men badhihi men evet men badu ve ondan sonra onunla amel edenin de onadır. Mine gayri endyen kusamini ucurihim şey onun, onun e ecirinden bir şey eksilmeksizin evet. eksilmek sizin, dışında. Ama fil ne İslam'ın sünneten seyyieten kim İslam'da kötü bir şiir açarsa? Aynı, onun kötülüğü, günaha onun üzerinedir ve onunla amel edenlerin günahı da onun neyi ne Onun. Bak bu hadisenin içinde hem imana da hem kötü manada kullanıldı sünnet. Yani men... Sen nefil İslam'ı sünneten, hasneten, güzel bir sünnet. Men sen nefil İslam'ı sünneten, seyi eten, kötü bir sünnet. Demek ki sünnet lugatta ne manaya gelir? Sünnet lugatta e, hangi manaya gelir? Yol ve izlenilen, takip edilen şey manasına gelir. İyi manada da olabilir, kötü manada da olabilir lugat manasında. Evet. Ey yani siyra, yani giden yol, <gülüyor> izlenen yol. Sünnet fi istilahi, sünnet yel o hidayettir öyle hidayet ki o yoldur hadi hidayet değil hadi Hiday ne demek <hide> yok evet yel her o yoldur öyle bir yol ki kenne onun sallallahu aleyhi ve sellem tabii bu yoldan kasıt şu önünden geçen yol gibi bir yol değil yani. takip edilen yaşantı Açığa çıkarılan yani fiiller bu manada. Öyle değil mi? Evet. Peygamberin ve onun ashabının üzerinde olduğu yoldur. Hı. İlmen, ilim ile ve itikad İlmen, e ilim olarak. İlim olarak ve itikaden, itikad olarak ve kavlen, söz olarak ve amelen, amel olarak ve takriren ve takrir olarak. Takrir ne demek? Yani, yani bir şey söyleyelim Peygamber sallallahu aleyhi yani bir şey yapılmıştır, onlar da buna sukut etmiştir, ses çıkarmamıştır. Bu demek ki onun doğru olduğunun göstergesidir. Çünkü onlar batıla ne yapmazlardı? Onlar batıla sukut etmezlerdi. Demek ki ıstılahta sünnet neymiş? Yani bizi ilgilendiren ehli sünnet vel cemaat dediğimizdeki bu sünnet kelimesinin manası neymiş? Resulullah'ın sahabesinin üzerinde olduğu ilim olarak, itikad olarak, söz olarak, yaşantı olarak üzerinde bulundukları yol demektir. Evet. Ve tutluca sünnetu sünnet kullanılır. Edan aynı şekilde ale sünenil ibadati ve'l i'tikadi. İ'tikadati. ve ibadetlerin sünnetleri manasına da kullanılır. Ve yuqabilu sünnete Karşılar. Es sünnete sünneti karşılar. Tam onun karşısında yer alır. Öyle değil mi? Hı. Bir adet. kelimesi. Şimdi bak burada eee şunu İyice bilmemiz lazım. Şimdi fıkıhta sünnet dediğimiz zaman kast edilen şey nedir? Farz olmayan demektir. Öyle değil mi? Fıkıhta sünnet dediğimiz zaman kast edilen şey nedir? Farz olmayan demektir. Hadiste sünnet dediğimiz zaman ne manaya gelir? Yani aynı kelime lugat manası değişmemek kaydıyla her ilmin ıstılahında değişebilir. Öyle değil mi? Her ilmin ıstılahında değişebilir. Sünnet kelimesi İtikatta kullanıldığı zaman ne manaya gelir? Bidatın karşılığı manasına gelir. Sünnet kelimesi. Yani birine sünni dediğinde müptedi değil manasında kullanırsın. İtikatta. Anlatabiliyor muyum? Ee, yine itikatta sünnet kelimesi ne manaya gelir? Sünnet kelimesi Resulullahın ve sahabenin üzerinde olduğu yol. Menheç manasına gelir. Fıkıhta sünnet ne manaya gelir? Fars olmayan manasına gelir. Öyle değil mi? Hadiste sünnet ne manaya gelir? Peygamberin yapmış olduğu söz, ve söylemiş olduğu söz ve yapmış olduğu fiillere ne denir? Yapmış olduğu fiillere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet denir. Ehli sünnet vel cemaat dediğimiz zaman peki ne manaya gelir? Daha ziyade itikattaki kullanımı kastedir, öyle değil mi? Resulullah'ın ve sahabenin yolu üzere olup bid'at itikatlarında olmayan manasına gelir. Anlaşıldı mı? Sünnet normalde lügat manası değişmez ama aynı kelime birçok e, ilmin içinde kullanıldığı zaman farklı manalara ne yapabilir? Farklı manalara gelebilir. Ehli sünnet ve cemaat denildiği zamanki manası, itikatta kullanılan manası, yani Resulullah ve sahabenin yolu üzere olup da itikatlarına bid'at bulaştırmamış olan insanlardır. Anlaşıldı mı? Evet. Kalbi selallahu ve Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Fe innehu bisu man kimse kim yaşar, minkum sizden daha iyi. Benden sonra fesera Görecektir. görecektir. Normalde aslı ney? Yara. Feziyade, sin ziyade yara. Sin ne için gelmiş başına? Gelecek ifadesi. Fe seyara görecektir neyi? İhtilafen kesira. Çok ihtilaflar görecektir. Evet. Aleyküm eee sizin siz üzerine fe aleyküm sünneti ve sünneti hulefai mehdiyin raşidin. Siz benim sünnetim ve Hulefayr-i Aleykum ne manaya gelir? Normalde ne manaya gelir? Sizin üzerinize dir. Ne demek sizin üzerinizedir? Yani sizin üzerinize vaciptir, sizin üzerinize gereklidir. Mesela diyelim ki konuşurken ben sana diyorum ki Aleyke entef halekeza. Ne demek alayke en tefala yani senin üzerine bunu yapman vaciptir. Sen bunu yapmak nesin? Bunu yapmak zorundasın manasında. Fealeykum bi sünneti ihtilaf anında size gerekli olan şey nedir? İhtilaf anında size gerekli olan şey benim sünnetime tabi olmanızdır ve sünnetul hulefa il mehdiin er raşidin ve raşit olan yol gösterici olan ve mehdiin hidayet bulmuş olan halifelerimin yoluna ne yapmanızdır. Sünnetine tabi olmanızdır. Burada sünnet ne manada kullanılmış? Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yapmış oldukları ve yaşantısı, öyle değil mi? Herkese onun raşid halifeleri. Peygamberin raşid halifesinden kasıt kimdir? Dört tane halifedir. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecma'in. Niye? Çünkü Peygamber bir hadis-i şerifte diyor ki, Benden sonra raşid hilafet 30 sene sürecektir, öyle değil mi? Raşid hilafet ondan sonra ısırıcı bir saltanata dönüşecektir. Isırıcı saltanattan kasıt Emevilerin saltanatıdır, öyle değil mi? Raşid hilafetten kasıt, dört tane halifeyi içine alan sahabenin büyüklerinin yaşadığı o dönemi kastediyor Peygamberimiz. Zaten sahabe bütün yaşantısını Resulullah'tan aldığı için özellikle itikadi konularda öyle değil mi? Onlara tabi olmak otomatikman Resulullah'a tabi olmak. Zaten bize Resulü nakleden kimler? Bize resulü zaten nakleden, bizzat resulü zatı nakleden bizzat Rasulü gören insanlar ne? Bizzat Rasulü gören insanlar onlar. Bakın burada sünnet aynı zamanda peygambere izafe edildiği gibi kime izafe edilmiş? Raşit olan halifelere de ne yapılmış? Raşit olan halifelere de izafe edilmiş. Evet. <gülüyor> Şimdi ehli sünnet diyoruz ya. Sünneti öğrendik. Ehli sünnet dediğimiz zaman ne kastediyoruz? İtikat ve amel olarak Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ve sahabenin yolu üzere olanlar. Peki cemaatten kasıt ne? maḫûzatun min al-cem'i <gülüyor> cemaate adolmuştur. uhu <gülüyor> buhu şey'i bi şey'in yok cemaate alınmıştır da değil bak kitapları okurken şuna dikkat edelim. Bir şeyin lugat açıklamasını yaparken mesela burada geldiği gibi işte sünnet kelimesi müştakkatun min senne hemen senne mana vermeyin. Sünnet sen neden türemiştir? Bitti. Vereceğiz mana bu. Çünkü gene bir satarsan adam kendisi açıklayacak manasını. Yani ne olursa olsun lügat manası açıklandığı anda siz oradan mana vermeyin. Mesela burada nedir? Me'khuzetun min el-cem'i. kelimesinden alınmıştır. Tamam mı? Haşimi gelecek. Wa yani cem'in manası nedir? Damu şey'i. Bir şey bir şeye eklemek. Bir şey bir şeye yapıştırmaktır. Anlatabiliyor muyum? İnsan bir araya bir insanları getirdiği zaman bu ne oldu? Bak aslında bir cemaat oldu, bu cem oldu. Yani bir şeyin lugat manası açıklanırken ilk verilen kelime, türediği kelimeye mana vermeyin. Çünkü zaten kendisi mutlaka onun manasını ne yapacaktır? Onun manasını hemen bir kelime sonra veya bir satır sonra verecektir. Evet. <temizâ> Bazısını bazısına yaklaştırmakla bir şeyi bir şeye eklemektir. Öyle değil mi? Evet. Yukarı denilir, cemaatuhu, onu topladım, fectema, o toplandı değil mi? Ehvamüştakkatun türemiştir. Mil ictema'i, içtemadan türemiştir. Wa huwa dıktü teferruki. Bölünmenin, fırkalara ayrılmanın zıddıdır. zıddıdır. Ne demek o zaman? Fırkalara ayrılmamak, yani bir araya toplanmak. Öyle mi? Evet. Odıktul furkati yine fırkanın zıddıdır. Vel cemaatu, cemaat, el adedü'l kesir minen nas. İnsanların ee, çok sayıda insandır çok sayıda insandır <gülüyor> ve de o eylan aynı şekilde taife insanlardan bir taifedir yecmeauhe garadun vahidun bir amaç etrafında bir amaçla toplanan insanlardan bir taifedir bir amaç etrafında tek amaç etrafında evet, değil amaç mi toplanan insanlardır cema cema o onlar kavimdir elzine öyle bir kavim ki içte ala emrin me onlar herhangi bir emir. Hala emrin mâ'' ne demek? Herhangi bir işi üzere toplanmış. Bu lügat manası değil mi? Mesela biz şu anda ders için toplanmışız, biz bir cemaatiz. Öyle mi? Adam diğer bir adam mal satmak için toplanmış, bunlar bir cemaat. Ne olursa olsun insanlar bir şey üzerine toplanmışsa buna ne denir? Buna cemaat denir, evet. ''Al cemaatü fil istilâhi'' Cemaat istilahta ''hiyye cemaatül müslimine'' o Müslüman cemaatidir, Müslümanların cemaatidir. Ahum onlar selefu e, hadil ümmeti mina Sahabeti ve e, onlar seleftir, hadil ümmeti", ümmetin selefidir. Sahabeden, tabiinden, wa man tabi ahum bi yhsanin, wa man tabi bi yhsanin, bi din, din gününe kadar onlara ihsanla tabi olanlardır. Yani cemaatten kasıt ıslahda cemaatten kast nedir? Hani herhangi bir iş üzere toplananlara ehli sünnet demiyor. Yani ehli sünnet kimdir? Ehli sünnet eeeteki o cemaat kelimesinin ıstılah manası nedir? Bu ümmetin selefi manasındadır. Yani hak üzere, sünnet üzere toplanmış olan insanları kastediyoruz cemaat dediğimiz zaman, tamam mı? Evet. Eee ellezine ellezine o kimseler ki ictema'u toplanırlar ile kitabi sünneti. Kitap ve sünnet üzerine toplandılar. Hı ala ma kana rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zahiran ve batının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zahir ve batını eee e, neyse onun hareketleri bu şekilde. Vesaru hmm. yani yürüdüler. Öyle değil mi? Seyrettiler. Ne üzerine? Ala o şey üzerine ki ma kana alayhi Rasulullah zahiren ve batın. hem dışlarında hem içlerinde Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın hallerine ne yaptılar? Tabi olup o yol üzere gidenlerdi. Evet. Fakat emrallahu Allah azze celle kullarına emretti, ibadahu'l mukminin -yumî kullarına emretti ve hasebum al cemaati ve hasebum alal cemaati onların ne yaptı teşvik etti. Teşvik etti cemaat üzere olmayı teşvik etti. Vel, e, i, i̇'tilafi. vel i'tilafi. İ, ne demek? el e birleşmek ama ülfetten kasdı ne burada? Kalplerin birbirine ısınması öyle değil mi? Isınmaya, kaynaşmaya onları ne yaptı? Onları teşvik etti. ve taavunu ve yardımlaşmayı onları teşvik etti. ve nehhum onları nehi etti ayrılıktan ve ihtilaftan ve tenahuri birbirini boğazlamak nehara kesmek öyle değil mi tenahara ne demek iki kişinin karşılıklı olarak birbirini yapması e, kesmesi Kasıt ne burada yani boğuşmaktan kapışmaktan kavga etmekten onları ne yaptı nehiyeti evet. O kâinet aleyhem Allah azze ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve ve dedi. "Ve la tekunu kellezine teferruku ve ihtelefu min ba'd ma beyinat geldikten sonra ihtilafa düşen ayrılanlar gibi olmayın. Evet. Dedi. Makal-i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "İnne hazihi'l millet, milletu." Millet olur mu? Mi, milleti. "İnne hazihi'l millete." Muakkak ki bu millet. <gülüyor> Muakkak yani bu ümmeti <gülüyor> kastediyor. Evet. Bu ümmet setefteleku ala 73 73 fırkaya ayrılacak. Eee sin sin sin 70 70 sin 72 fırka 72 tanesi ateşte varabaahidatun fil cennete. Biri cennettedir. Ve hiye, o el cemaat. Heh, Şimdi bak burada ne var? Şimdi bu iki tane hadisi yan yana koyduğumuz zaman neden Ehli Sünnet ve'l Cemaat diye isimlenmişler bunu anlarız. Çünkü Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ümmetin 73 fırkaya ayrılacağını söylüyor. Peki hak o bir bir 72'si ateşte, bir grup ise cennettedir. Öyle değil mi? Peki kimdir o bir kurtulacak olan grup Ya Resulallah denildiği zaman onlar benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır diyor. Tamam mı? Bu birinci. Peygamberin ve sahabesinin yolu üzere olmak ne sünnet üzere olmak. Öyle mi? Ehli sünnet, sünnet ehli başka bir rivayette onlar kimdir yarasaullah? Onlar cemaattır diyor Peygamberimiz. Yani bir arada yaşayan, Sünnet üzere toplanmış olan cemaattir diyor. Bu iki hadisin rivayetinden yola, yani bu hadisin iki farklı rivayetinden yola çıkaraktan, ehli Sünnet kendini isimlendirmiş. Ehli Sünneti vel cemaat. Yani cemaat olup da Peygamber Aleyhisselatü Vesselamın ve sahabenin yolu üzere toplananlardır. Manasında ne yapılmış? Manasında kullanılmış. Tamam mı? Evet devam edelim. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ''Aleykum bin cemaati'' Sizin üzerinde cemaat gereklidir, vaciptir. ''Ve iyyakum vel firkata'' ee, Siz veya ''Ve iyyakum aman aman'' Sakın. sakın. Neden? E, ''El firqata, ''Fırkadan'' ''Ayrılıktan'' sakın. Evet. ''Fe inne şeytanın şüphesi şeytan'' ''Mea'l vahidi ''Yalnız''la beraberdir. ''Tek evet. kişiyle beraberdir.'' ''Ve evet. huve minel isneyni eb'adu'' ''O iki kişiden daha uzaktır.'' Yani bir kişidense iki kişiden çok çok daha uzak durur şeytan. Öyle değil mi? Evet. Ve men erada Kim ki isterse öyle değil mi? Bu hutul cenneti cennetin ortasında bir yer isterse cennetin güzel yerinden bir yer isterse felyel zemil cema. A. Ne yapsın? Cemaate <gülüyor> iltizam etsin, cemaatle beraber olsun. Evet. Mekales-i Sahabi'l Abdullah bin radıyallahu Abdullah bin Mesud radıyallahu anh dedi, Cemaat cema öyle bir şeydir ki, vefakal فَقَ Hakka, hakka muvafakat edendir. Evet. Ve اِنْ kunte وَحْدَكَ Yalnız olsa da... Yalnız Tek olsa başına da. olsan da cemaat nedir? Hakka muvafakat etmektir. Şimdi burada şöyle bir şey gördünüz, şu okuduğumuz yerden. Yani burada dedik yazar ilk başta bize kitabın neyini anlatıyor, ehli sünnet ve cemaatin tarifini yapıyor. Öyle değil mi? Yani çünkü kitabın ismi akide tu ehli sünnet ve cemaat, ehli sünnet ve cemaatin akidesi. E şimdi biri çıkar der iyi de bu ehli sünnet ve cemaat kim kardeşim? Biz bundan itikadını niye öğreniyoruz? Der. Bundan dolayı şeyh ne yapıyor? Önce ehli sünnet ve cemaatin kim olduğunu bize tanıtıyor. Selefi salihin dediğimiz şeyin ne olduğunu bize e, tanıtıyor. Şimdi burada şu okumuş olduğumuz kısımda önce şunu öğrendik. Yani birinci öğrenmemiz gereken mevzu şu. Neden Ehl-i Sünnet vel Cemaat denmiş? Çünkü Fırka-i hadisinde yani 72'si ikisi ateştedir. 71'i bir tanesi sadece cennettedir hadisinde Peygamberimiz bir rivayette onlar benim ve sahabemin yolu üzere olanlardır. Yani sünnet üzere olanlardır. Onlar cemaat olanlardır. Yani sünnet üzere toplanmış gruba Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kurtulan grup diyor. Ehl-i Sünnet de buna Dayanaraktan kendisini Ehli Sünnet ve Cemaat diye ne yapmış Ehli Sünnet ve Cemaat diye isimlendirmiş. Şimdi okumuş olduğumuz kısımdan şöyle bir şey gördünüz. Allah Azze ve Celle kesinlikle Müslümanların ayrılmasını ne yapmıyor? Ayrılmasını istemiyor. Wa tasimu bihabillahi cemiyan diyor. Hep beraber yani ümmete komple bir çağır bu. Grup grup değil. Hep beraber ne yapın? Allah'ın ipine sıkı sarılın ve ihtilafa düşenler gibi ne olmayın. İhtilaf ta velâ teferraku bölünmeyin diyor Allah azze ve celle. Lakin bu da bir emir. Yani herkese burada peygamberimizin emrini öğrendik. Aleyküm bil cemaat. Yani ne yapınız? Cemaat olunuz. Sizin üzerine cemaat nedir? Cemaat gereklidir. Bunları görmemiz gerektiği gibi herkese peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın şu hadislerini de görmek zorundayız. O da nedir? Sizden kim yaşarsa benden sonra birtakım ihtilaflar görecek. Öyle değil mi? Yani Resulullah'tan sonra ümmetin arasında ihtilafın vuku bulacağını en azından ne yapacağız? Göreceğiz. Hakeza bu ümmet 73 fırkaya ne yapacak? Bu ümmet 73 fırkaya ayrılacak. Öyle mi? Şimdi bu bize neyi gösterir? Bu bize gösterir ki tamam biz cemaat olmakla emrolunmuşuz, olunmuşuz ama bu ümmetin ihtilafa düşeceğinden, bu ümmetin bölüneceğinden ve bu bölünmenin cumhurunun yani 73'ten 72'sinin de ateşte olacağını da ne yapmakla mükellefiz? Ateşte olacağını da aynı zamanda bizler bilmekle mükellefiz. Şimdi böyle olunca bu defa ne yapacağız? Çözüm arayacağız o zaman. Cemaat olmak farz. E, ümmetin bölüneceği bir kesin, öyle değil mi? Cemaat olmak farz. Şey, Talha, sen biraz dışarıya çık okay. Biraz dışarıya çık. Cemaat olmak farz, öyle mi? Ümmetin bölüneceği de bir kesin o zaman ne yapacağız biz peki o zaman bir çözüm arayacağız. Çözüm arayacağız ne demek yani tamam nasıl cemaat olacağız o zaman ha, o zaman bakacağız Resulullah bir çözüm üretmiş mi? Üretmiş. Çünkü Allah Resulü hiçbir şeyi çözümsüz din alanında hiçbir şeyi çözümsüz bırakmaz. Çözüm ney? Benim ve Raşid halifelerimin yoluna tabi olacaksınız. Çözüm ney? Benim ve sahabemin yolu üzerinde olacaksınız? Yolu üzerine olacaksınız. Yani o zaman ehli sünnet vel cemaat demek her şey üzerine toplananlar manasına gelmez. Öyle mi? İhtilaflarda, bozukluklarda sadece ve sadece Allah Resulünün ve selefi salihinin yolu üzere tabi olanlar ehli sünnet vel cemaat ismini almaya hak sahibi olanlardır. Yoksa rastgele toplananlara ne denmez? Rastgele toplananlara ehli sünnet vel cemaat denmez. Aynı zamanda buradan e, neyi çıkarıyoruz? Aynı zamanda buradan şunu çıkarıyoruz. Cemaat mefhumunda sayı önemli değildir. İkinci mevzu, cemaat meselesinde sayı önemli değildir. Niye? الجماعة مَا وَافَقَ Hakka Cemaat hakka ne yapanlardır? Uygun olanlardır. Öyle değil mi? Velev tek başına olsan da. Şu anda cemaat dediğimiz zaman insanların aklına hemen ne geliyor? rastgele bir araya toplanan insan topluluğu anlamına insanlar anlıyorlar. Öyle değil mi? Rastgele bir araya gelen insan topluluğu. İslam'da cemaatten kasıt ne değildir? İslam'da cemaatten kasıt kesinlikle bu değildir. Hak üzere bir araya toplanan insanlar, velev az dahi olsalar, İslam'da cemaatten kasıt nedir? Cemaatten kasıt budur. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veya şöyle diyelim, bugün insanların gözünde doğru olmanın, öyle değil mi? Doğru olmanın ölçüsüne de Çok olmaktır. Yani çoksan, çok insan senin etrafına toplanmışsa, çok kişiyle aynı cemaatte berabersen, demek ki sen haksın, sen doğrusun. Anlatabiliyor muyum? Bak diyor adam, falan adam diyor yıllardır çalışıyor, on senedir, on beş senedir çalışıyor, beş kişi bile yok etrafında. Bak diyor falan adam beş altı milyon olmuş. Bu hak olmanın ölçüsü ne değildir? Bu hak olmanın ölçüsü değildir. Sayının İslam'da bir değeri yoktur. Öyle Rasuller gelecek ki kıyamet gününde yanında bir kişi var. Öyle asüller gelecek ki iki kişi var, öyle asüller gelecek ki yanında hiç kimse yok. Bu bu peygamberin hak sahibi olmadığını, bu peygamberin yanlış olduğunu mu gösterir? Asla, öyle değil mi? Ve biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bilakis çoğunluğun her zaman batıl ehli olduğunu, çoğunluğun şirk ehli olduğunu, çoğunluğun heva ve hevese tabi olduğunu, çoğunluğun bizi Allah'ın yolundan saptıracağını Kur'an-ı Kerim'den apaçık bir şekilde ne yapıyoruz? Görüyoruz. O zaman ne diyoruz ve peygamberimiz de bölünmeyi anlattığı zaman ümmette, 73-72 %99'un Cehennem ehli olduğunu söylüyor Peygamberimiz. Yüzde bir sadece kurtulacak diyor. Ve bazıları işte bu hadis şöyledir böyledir, bu hadis olmaz falan filan diyor ama işte bu hadisin Kur'an-ı e falan bir muhalefet de söz konusu değil. Bilakis Kur'an-ı Kerim'de karar kılmış olan ve vakıada da sabit olmuş olan bir emri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizlere ne yapıyor? Bizlere beyan ediyor. E, tarihte de olmuş olan bir gerçeği Peygamberimiz bize ne yapıyor? Peygamberimiz bize beyan ediyor. Demek ki buradan ne öğreneceğiz? İki şey öğreneceğiz. Yani cemaatten kasıt herhangi bir iş üzere toplananlar da değildir. Cemaatten kasıt çoğunluk da değildir. Cemaatten, ıstilahta cemaatten kasıt nedir? Hak üzere toplanmış olan insanlar demektir. Sayısı az olmuş, çok olmuş, bir kişi olmuş, iki kişi olmuş ne değildir? Bir kişi olmuş, iki kişi olmuş çok da önemli değildir. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Demek ki ehli sünnet dediğimiz zaman o zaman kimi kastediyoruz? İhtilafların vuku bulduğu yerlerde ve ihtilafların vuku bulmadığı yerlerde peygamberin ve sahabenin yolu üzere toplanan topluluğa ehli sünnet diyoruz. İster 1400 sene önce yaşamış olsun, ister şu anda yaşamış olsun fark etmez. Zaten ehli sünnet zaman ve mekanla kayıtlı olan ne değildir? Zaman ve mekanla kayıtlı olan bir şey değildir. Evet. Devam et. Sen devam et Murat ahel -sünnet e, Sünneti ve cemaatleri, ahel ve cemaatleri, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sünnetine onlara tabi olanlardır. Vasa rakı sabi, e, sabi Olmaz, onlara tabi olanlardır, olur mu? هُمُ ne Onlar yapışanlardır. Neye yapışanlardır? Bir sünnetin nebi, peygamberin sünnetine başka ve eshabi ve onu ashabının sünnetine başka ve men tebi'ahum Onlara tabi olanların sünnetine başka ve seleke sebi'lehum Ve onların yolunda seyredenlerin yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabesinin yolunda seyredenlerin sünnetine tabi olanlardır. Nerede? Fil-i'tikadi İtikad konusunda vel-qavli söz konusunda vel-ameli ve amel konusunda Anlaşıldı, evet. وَالَّذِينَ Onlar <gülüyor> ki istiqamu İsteqamu İsteqamu İstikamettedirler. Istikam İttiba'i tabi olma üzerine وَجَانِبُ İbtida'u Bidatların sakınmada doğrudurlar. Bidâ'u, وَالَّذِينَ O kimselerdir ki وَالَّذِينَ O kimselerdir ki istikamu, İstikamettedir. Bulmuşlardır. ''Alel-ittiba'î'' İttiba'î üzere istikamet bulmuşlardır. ''Ve bu el-ibtida'a'' İbtida'tan da ne yapmışlardır? Uzaklaşmışlardır, öyle değil mi? ''Ve Onlar bir e, bi kavf ''Bâkûne'' ''Bâkûne'' ba ''Kavcılar'' evet. Zah... ''Zahirûne'' Açıktırlar, zahirdirler. ''Mansûrûne'' ''Yardım olmuşlardır'' kıyamet yevmil ''Kıyamet gününe kadar'' <s>. fett tiba'uhum tabi huda hidayet tabi o'dur. Fett onlara tabi olmak huden hidayettir. Huda ve hilafuhum ve onlara muhalefet etmek de nedir sapıklıktır. Tamam mı? Evet. Ve ehli's-sunneti ve'l-cemati sünnet vel temayyazu temayyazu ederler ayrılırlar min an gayrihim, kendilerinin dışında olan minel feraqi fırkalardan ayrılırlar temayyuz ederler neyle ile? Ee, sıfatlarla <gülüyor> vakhasaisin ee, vakhasaisin olur mu vakhasa ise ve mi, evet ve bazı hasetlerle öyle değil mi vamay ومي, vamiza ومي bazı mize bazı özelliklerle o da nedir o da şunlardır evet bir annahum naqakiyonlar ehli vasat ehlidir var etilali e, yine ehlidir ölçü ehlidir, ehlidir evet. değil mi itidal ölçülü olmak beynel tefriti, tefrit ve arasında ölçü yani ifrat ne demek ee, aşırı gitmek Tefrit ne demek? Gevşeklik, öyle değil mi? Bu ikisinin arasında ölçülü ve vasattırlar. بَيْنَ الْغُلُوِّ وَالْجَفَاءِ Ne demek? Aşırılık ve yine aynı şekilde gevşeklik arasında nedirler bunlar? Donukluk arasında bunlar şeydirler, vasattırlar bâb-ı itikâd akîdeti akide babında olsun. Am Amin ahkâm Ahkam ahk, aça olsun. Hüküm babında olsun. Ev sülûki ve ahlak da ahlak babında olsun. Tabop onlar Vasatun vasattır Benler firatül ümmeti, ümmetin diğer Fırkalar arasında vasattır. Keme nasıl ki enel ümmete normalde vasatun beynen milleli. Milal. Nasıl ki millel demek milletler demek normalde kasıt dinler. Milalden kelimesinden kastedilen dinler. Nasıl ki İslam ümmeti diğer dinler arasında ortasında vasat bir çizgiye sahipse, ehli sünnette İslam ümmeti fırkaları arasında vasat bir çizgiye sahiptir. Nerede? Ehli sünnet mesela itikatta vasattır. Örneğin iman ve küfürde. Öyle değil mi? Haricilere göre nedir? Haricilere göre her günah işleyen kafirdir. Mürciye göre hiç kimse kafir değildir veya Cehmiye göre. Ehl-i sünnet nedir? Ehl-i sünnet der ki biz amelle insanlar helal görmediği müddetçe insanları tekfir etmeyiz. Küfür olduğu zaman da şartlar ve engeller gözetildikten sonra bir insanı ne yaparız? Bir insanı tekfir ederiz. İkisinin arasında ne dururlar? İkisinin arasında vasat dururlar. Ahlakta ne? Bazı insanlar gibi tamamen ahlaksız davranırlar hiç ahlaka önem vermeden yaşarlar. Ne de bazı insanlar gibi Budist ve Hinduizmin getirmiş olduğu ahlak kurallarına uyup sofilik adı altında din yaşarlar. İkisinin ortasında zühte takvada, sabırda en önde olan insanlardır. Ama bunu Hinduizmden, Budizmden alanlar değil de bunu Peygamberin sünnetinden ne yapanlardır? Sünnetinden alanlardır. Ahkam konusunda yapabileceklerinin dışında kendilerini bir şeyle mükellef kılmazlar. Ne bazıları gibi amele çok aşırı yönelip kendi kendilerini helak ederler ne de amelde gevşek davranırlar. Ne yaparlar? İkisinin ortasında vasattırlar. Sürekli yaptıkları hayır amellerinde ne yaparlar? Hayır amellerinde devam ederler. Anlaşıldı? Evet. İhtisaruhum e, yetindiler ona yetindiler fit telakki almada alel kitabı ve sünneti kitabı ve sünneti almada yetindiler İhtisaruhum fit telakki telakide algılayış ve kabulde ne üzerine iktisar ederler yetinirler alel kitabı ve sünnet kitabı ve sünnet üzerine evet ve ihtimam ihtimam Önem verirler. önem verirler bihima o ikisine ve teslimu teslim olurlar ne? lihususihima onun naslarına ve fehmuhuma o ikisini anlarlar, fehmederler ne üzere ala muktedamen hec selef. Selef-i menhecinin gerektirdiği üzere o ikisini ne yaparlar? O ikisini anlarlar. Şimdi arkadaşlar bu nedir bakın bu özellik ikinci özellik Ehli Sünnet'in aslında en belirgin özelliğidir. Yani ehli sünneti diğer fırkalardan ayıran şey nedir? Ehli sünnetin tek kaynağı kitap ve sünnettir. Yani ehli sünneti diğerlerinden ayıran şey budur fırkalardan. İkinci özellik nedir bunun içerisinde? ki ikinci özellik? Kitap ve sünneti de kendi kafalarına, kendi zevklerine göre anlamazlar. Ne üzere anlarlar? Kitap ve sünnetin pratik nasıl yaşandığına bizzat müşahade etmiş ve peygamberden bu anlamda tezkiye almış olan Selefi salihinin, yani sahabenin ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olanların metodu üzerine anlarlar. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Mesela buraya bir yazını, metin yazayım, örnek veriyorum. Su içmek kötüdür. Enes gelir bakar, su içmek kötüdür. Ya der ki herhalde tamam der, normal su içmek kötüdür. Her halükarda su içmek kötüdür. Murat gelir der yok ya, yani abinin yaşadığı dönemi bilmek lazım. Belki o dönemde suda fazla klor vardı ondan dolayı öyle dedi. Yoksa niye durduk yere su içmeye kötü desin mesela. Emre gelir, aynı yazıya bakar. Yok yok der, o dönemde kullanılan kaplarda genelde hani der, işte hocanın yaşadığı dönemde insanlar genelde müşrikti. Müşrikler de genelde içki içiyordu. O içki, yani su içki kabında içildiğinden dolayı su içmek kötü diyor. niye niye, temel bir ihtiyaç niye suya böyle desin der mesela. Arkasında mesela Ahmet gelir. Ahmet buna bakar, su içmek kötüdür besaade yok ya der bu başka bir nasla çelişiyor. Ya o nas bunu etmişler ya da biz tercih yapacağız diyeceğiz. Bak aynı yaza. Yani 10 10 oluşan bir şey su içmek kötüdür. Öyle değil mi bak? Her gelen insan farklı bir yorum yaptı. Öyle değil mi? Öyle mi öyle değil mi? Ama benimle aynı anda ortamda bulunan Murat dese ki öyle değil arkadaşlar. O o zaman bizim zamanımızda mesela suyun içerisinde işte dediğim gibi çok fazla ilaç olduğu için ve suyun dışında içilen başka içecekler olduğu için su içmek kötüdür demişti hoca mesela. Bak ne oldu? Bütün tartışmaya son noktayı kim koydu? Bu sözden kast ne olduğunu, bu ortamı yaşayan adamın söylemiş olduğu söz oldu. Öyle değil mi? İşte sahabenin naslara karşı yaptığı yorumla bizim yorumumuz arasındaki fark ne? Fark bu. Kur'an sünnette sonuçta yazılı olan bir metin. Öyle değil mi? Her bakan bambaşka bir şey anlıyor. Öyle mi? Her bakan, bambaşka başkan ne yapıyorlar bakan başka bir şey anlıyor. İşte o ortamda yaşamış olmaları, peygamberin o nasıl hangi ortamda, neye, kime, ne için söyledi ve nasıl muamele ettiğini bildikleri için bunlar yazılı metinleridirler. Bunlar yazılı metnin pratikleridir. Yoksa bazılarının anladığı gibi bizim amacımız burada bir insan grubunu takdis etmek, insan grubunu ilahlaştırmak veya Rableştirmek değildir. Öyle değil mi? Onların da hatası olsa biz bunu da ne yaparız? Edeb ve ahlak içerisinde beyan eder, zikrederiz. Onlar da birbirinin hatasını zikretmişler çünkü. Ama burada selefin menheci üzerinden kasıt nedir? İşte budur. Yani normalde bir yazılı metni ortaya koyduğun zaman her gelen bambaşka bir şey anlayabilir. Bak ama vermiş olduğum örnek. Aynı bir Kur'an ayetine görüyoruz değil mi? Bir tefsir okuduğumuzda aynı böyle her gelen bambaşka bir yorum yapmış. Ama sahabenin yapmış olduğu tefsir olaya son noktayı ne yapandır? Olaya son noktayı koyandır. Neden? Çünkü onun pratiğini, onun vakasını müşahede etmiş bu insanlar. Ondan dolayı Ehli Sünnet'in özelliği din algılayışları kitap ve sünnet üzeredir. Burada da onları diğer fırkalardan ayıran bir özellik var. Kitap ve sünneti de kendi kafalarına göre ne yapmazlar, anlamazlar. O ortamı yaşamış On nasların pratiğini görmüş ve Resulullah'tan teşekkül almış olan yani başta sahabe ve onlara ihsan ilkesi üzere tabi olanların menheci ve anlayışı üzerine kitap ve sünneti ne yaparlar? Anlarlar. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Yeter mi devam edelim mi? Yeter. Yeter mi? Tamam. 3. maddede duralım. Vakhiru davana Elhamdülillahi Rabbil Alemin.